Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de... ...şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır. Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama... ...Arafat'a geçtik. Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccin olmayacağını söyledi. Kendisi ne zaman gelir acaba? Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydu. Her halde birazdan gelir. Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemişti. 155. bölüm. Peygamberimiz devesi Kasfa'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada Veda Hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur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 Öğle namazı vakti olunca Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı Allah, Allah. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı Sonra tekrar kâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı İnsanlar gelip hac ile ilgili sorular soruyordu Peygamberimiz bu sorulara şöyle bir ilanla cevap verdi Resulullah'ın buyruğudur Hac Arafat'ta bulunmaktır kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da üç gün kalınır. Kim acele eder iki günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur. Resulullah bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı Rahmet Dağı'nın eteklerine doğru yöneldi. Bu esnada bir adam devesinin yularını tutarak ona bazı sorular sormak istedi. Etrafındakiler bundan rahatsız olmuşlardı. Resulullah'ın yolunu kapatıyorsun çekilsene. Bu kalabalıkta tek tek sizinle ilgilenemez ki. Peygamberimiz onu bırakın istediğine ulaşsın deyince adam sorusunu sordu. Ya Resulallah senden beni cehennemden kurtaracak ve cennete girmemi sağlayacak iki şeyi söylemeni istiyorum. Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi.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 Peygamberimiz devesi kasfanın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde ham sana mahsustur. Allah'ım! Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi, ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım, kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Tek olup, Orta bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Allah'ım kalbimde bir nur, kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Allah'ım göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Allah'ım sen benim sözümü duyuyorsun, yerimi görüyorsun... Gizlediğim ve açıkladığım şeyleri biliyorsun. İşlerimizden hiçbiri sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, geçici olan ve günahını itiraf edenim. Senden bir fakir gibi istiyorum. Zelil olan biri gibi yalvarıyorum. Zarara uğrayıp da korkan biri gibi sana dua ediyorum. Allah'ım beni davetine isyankar biri yapma. Bana şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı. Müslümanlar o gün akşama kadar dua ve niyazla Allah'a yalvardılar. Peygamber Efendimizin içli içli dua edişi herkesi çok etkilemişti. Bu arada müminlere söylediği sözler de çok kıymetliydi. Herkes ondan bir cümle daha duyabilmek için elinden geleni yapıyordu. Peygamberimizin az önce söylediklerini duydun mu? Bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım. Allah bugün size büyük bir lütufta bulunmuş ve aranızdaki haklar hariç günahlarınızı affetmiştir. Sizin iyileriniz sebebiyle kötülerinizi bağışlamış, iyilerinize de istediklerini vermiştir dedi. Ben de şöyle dediğini duydum. Allah salihlerinizi bağışladı. Kötülerinizi de salihlerinin sebebiyle affetti. Mağfiret yeryüzüne iniyor ve onları kuşatıyor. Mağfiret yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılıyor. Dilini ve elini koruyan her tövbekarı kuşatıyor. Şeytan ve arkadaşları Arafat Dağı'nda durup Allah'ın onlara karşı ne kadar lütufkar olduğunu seyrediyor. Herkesin bağışlandığını görünce... Ben onları uzun zamandır saptırmak için uğraştım. Sonra da bu bağışlama gelip onları kuşatı verdi diyerek üzülüyor. Evet böyle dedi. Ben de şöyle dediğini duydum. Yüce Allah, meleklerine karşı arafatta bulunan kullarıyla iftihar eder ve şöyle dermiş: Kullarıma bakın, saçları dağınık, üst başları tozlu bir şekilde fedakarca uzak diyarlardan rahmetimi umarak ve azabımdan korkarak bana geliyorlar. Halbuki beni görmediler. Bir de görseler nasıl olurdu. Ne güzel müjdeler bunlar. Bizi bunca nimetiyle donatan Allah'a olsun. Allah. Hadi namaza. Hadi. Bismillah. Peygamberimiz akşamla yatsı namazlarını bir ezan ve iki kametle peş peşe kıldırdı. Aralarında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah fecre kadar uzanıp istirahat etti. O gece ay batınca ailesinden zayıf ve güçsüz olanlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. Peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra devesi Kasfa'ya binerek Meş'are Haram'a geldi. Orada vakfe yaptı ve burası kuzahtır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın, Müzdelife'nin tamamı vakve yapılacak yerdir, dedi. Kıbleye karşı dönerek, tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Yolda genç bir kadın, peygamberimizin yanına yaklaşarak ona bir soru sordu. Ey Allah'ın Resulü! Babam hayvan üzerinde yolculuk edemeyecek kadar yaşlıyken ona hac farz oldu. Ben onun yerine hac etsem sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu? Peygamberimiz, evet olur. Babanın yerine hac et, dedi. Rasulullah bayram sabahı devesinin üzerindeyken İbn Abbas'a seslenerek benim için çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine İbn Abbas onun için küçük yedi tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek Ashabından bunlar gibi küçük taşlar toplamalarını istedi Akabe cemresine gelindiğinde Peygamberimiz elindeki taşları Baş parmağıyla şehadet parmağı arasına alarak Atmaya başladı ve şöyle dedi Ey insanlar hac amellerinizi nasıl yapacağınızı Benden öğrenin ve onları ezberleyin Bilmiyorum belki bu yıldan sonra bir daha hac demem."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 Yedi küçük taşı attıktan sonra orada oyalanmadan geri döndü. Kurban kesim yerine giderek kurbanını kesti ve bütün görevleri bittikten sonra tıraş olarak ihramdan çıktı. Müslümanlar Beytullah'la vedalaşıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin üçüncü ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabi düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti? Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.